hazırlayan ve sınavlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi. Merhaba. Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı verilerine göre Düzce'nin hava kirliliği durumu sabah saatlerinde hassas düzeye yükseldi. Halk kirli havadan etkilendiğini söylüyor. Düzce'de sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi de 10 metreye kadar düştü. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Ulusal Hava Kalite İzleme Ağı verilerine göre sabah saatlerinde hava kirliliği hassas düzeye çıktı. Temiz hava için 0 ile 50 arasında olması gereken PM10 endeksi 120 seviyelerine yükseldi. Bölge halkı kirli havadan etkilendiğini belirterek kömür kokusu da aldıklarını söylüyor. BBC'den Yusuf Özkan'ın haberine göre Hollanda'nın kuzeyindeki Ermelo kentindeki bir çiftlikte yeni yılın ilk saatlerinde çıkan yangında 6.000'den fazla ördek öldü. Polise göre yangına yılbaşı kutlaması için atılan havai fişekler neden oldu. Haber portalı nu.nl'ye göre saat 2.30 sıralarında başlayan yangın kısa sürede bütün ahırı sardı tamamen yalan binadaki 6.000'den fazla ördek öldü. İtfaiye tarafından kontrol altına alınan yangının yeni yıl kutlamaları nedeniyle atılan havai fişeklerden çıktığı belirtiliyor. Polis yangına neden olan havai fişekleri attıkları gerekçesiyle iki çocuğu gözaltına aldı. Hollanda genelinde yılbaşı gecesi atılan havai fişekler nedeniyle çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtiliyor. Havai fişeklerin yasaklanmasıyla ilgili olarak Change.org Taksim Havai Fişek Yasaklansın adresinde de bir kampanya açıldı. Yok Oluş İsyanı yani Extinction Rebellion 1 Ocak'ta yayınladığı yazılı açıklamada İngiltere parlamentosunda geçen yıl tartışılan polis suç ve ceza tasarısıyla ilgili endişelerini dile getirdi. BBC Türkçe'de yer alan habere göre konuşmanın ve eyleme geçmenin suç sayıldığı bir dönemde kolektif güç oluşturmak, sayıca güçlenmek ve ilişkiler kurarak gelişmek Radikal bir eylem diyen grup şu ifadeleri yer verdi. Extinction Rebellion herkesi bu çalışmaya dahil etmekte ve kimseyi geride bırakmamakta kararlı. Çünkü herkesin oynayacak bir rolü var. Bu yıl birlikte durduğumuzda görmezden gelinmesi imkansız hale geldiğimiz için tutuklanma yerine katılıma, barikatlar yerine ilişkilere öncelik veriyoruz. İngiltere'de polis protestolara müdahale için geniş yetkiler tanıyan Polis, suç ve ceza yasa tasarısında protestocuların kendilerini bir nesneye kilitlemeleri ya da bağlamaları ve yolları kapatmaları 6 aya kadar hapis ve sınırsız para cezaları gerektiren suçlar olarak tanımlanmak isteniyor. 4 yıllık hareketin iklim eyleminde, iklim tartışmasında ve genel olarak dünyada önemli bir değişim yarattığını söyleyen grup buna karşın çok az şey değişti dedi ve ekledi. Salımlar artmaya devam ediyor ve gezegenimiz gittikçe artan bir hızla can çekişiyor. Yok oluş isyanı yeni döneminde kamu düzeni yerine gücün kötüye kullanımının, güç dengesizliklerinin ve güç anlatılarının bozulmasını önceliklendireceğini söyledi. Birden çok krizin bir arada yaşanması, harekete geçmemiz ve geleneksel ayrımların ötesine geçmemiz için bize eşsiz bir fırsat sunuyor. Rahatsız edici veya zor olabilir ancak tüm sosyal, çevresel ve adalet hareketlerinin gücü birlikte çalışmasında yatar. Hayatta kalmak için birleşmeliyiz diyor Extinction Rebellion. Aşırı sıcakları izleyen iklim bilimci Maximiliano Herrera'nın derlediği verilere göre Ocak ayının en sıcak günü Polonya, Danimarka, Çek Cumhuriyeti, Hollanda, Beyaz Rusya, Litvanya ve Letonya'nın da aralarında bulunduğu en az 8 Avrupa ülkesinde kaydedildi. Polonya Norbielov'da ölçümler 19 dereceyi gösterdi. Çek Cumhuriyeti Yavornik'te hava sıcaklığı 19.6 dereceyken yılın bu zamandaki ortalama sıcaklık sadece 3 derece. Belarus'un Vyoskaye kentinde sıcaklıklar yılın bu zamanda normalde 0 civarında, pazar günü ise 16.4 dereceye ulaştı. Bu da yeni bir rekor. Herrera kıtanın başka yerlerinde binlerce bireysel ölçüm istasyonunda yerel rekorların kırıldığını aktarırken yalnızca Almanya'da 31 Aralık'tan 2 Ocak'a kadar yaklaşık 950 rekorun kırıldığını söyledi. Met Office'te kıdem, kıdemli bir meteorolog olan Alex Birkin bunun aşırı bir hava olayı olduğunu kabul ediyor ve diyor ki dürüst olmak gerekirse neredeyse hiç duyulmamış olan devasa bir alanda aşırı sıcaklıklar görüldü. Ve son haberimiz Dünya Bankası'na dair hissederlerle sermaye artırımı ve yeni borç verme araçları için teklifler üzerinde müzakere edecek. Reuters'ın özel haberine göre hissedarlar hükümetlere gönderilen yol haritası belgesi bankanın misyonu ve finansal kaynaklarını değiştirmeyi hedeflerken 2. Dünya Savaşı'nın sonunda oluşturulmasından bu yana kullanılan ülkeye ve projeye özgü kredilendirme modelinden uzaklaşmak için müzakere sürecinin başlangıcına işaret ediyor. Belgeye göre Dünya Bankası yönetimi, misyonu ve çalışma modeli ile mali kapasitesini değiştirmeye yönelik özel teklifini Ekim ayında Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu Geliştirme Komitesi'ne sunacak. Belgeye göre kuruluş potansiyeli yeni bir sermaye artışı daha fazla kredinin kilidini açmak için sermaye yapısındaki değişiklikler ve özel sektör kredileri içinde garantiler gibi başka seçenekler araştırılacak.